İyi günler Radyo Vakti dinleyicileri. Ben Vahap Tuncer. Bir Tarım Gerçeği programıyla tekrar karşınızdayız. Türkiye'nin gerçek gündeminin işsizlik, açsızlık ve geçim sıkıntısını olduğu bu günlerde kamuoyunda farklı şeyler tartışılsa da biz tarımın gerçek gündemini yakalamaya, halkın direkt olarak sofrasını ilgilendiren, üreticinin birebir cebini ilgilendiren bir konuyu sizinle paylaşmak istiyoruz. Bugün programımızda Son günlerde hızlı bir şekilde artan et fiyatlarını ve hükümetin et fiyatlarını düzgünlemek üzere yürürlüğe soktu ithalat politikasını ve son gelinen noktada Türkiye hayvancılığının durumu buna bağlı olarak da üreticilerin pozisyonu ve tüketicilerin bir anlamda geleceklerini girene bu konuyu tartışmak istiyoruz. Bugün konuşacağımız konunun konuğu Antalya Veteriner Hekim'in oradası başkanı Sayın Muammer Saygılı. Sayın Saygılı hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Biliyorsunuz hayvancılık iki e, başlı bir e, konumda. Bunlardan birincisinde bir anlamda, yetişimlik anlamda ziraat mühendislerimi direkt olarak ilgilendiriyor. Bir diğer boyutu da sizin uzmanlık alanınızda veteriner hekimlerine ilgilendiren bir konu. Öncelikli olarak et ve süt ürünlerinin insan ve toplum sağlığı açısından önemine kısaca değinmek gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda bir veteriner ekim olarak... Ee, hayvan ürünlerinin, hayvansal ürünlerinin, insanların toplumun sağlıklı gelişimi anlamında, toplumun gelişmesi anlamında, sanayileşmesi ve bilim alanındaki ilerlemesi anlamında önemine kısaca değinir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle ben programınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ee, baş, başlamadan önce, e, biliyorsunuz geçtiğimiz, geçtiğimiz pazar anne dergiyi, ben annelerden bir dergiyi tutuyorum. Bu hafta da sakatlar haftasını biliyorsunuz, onlar engeller içinde gerek kentsel yaşamda, gerek kamu yaşamında, gerek çalışma alanlarında gerek evsel konuksal alanlarda daha engelsiz, daha çağdaş yaşamalarını diliyorum. Bunun için de tüm siyasi yarar örtümlerine tüm çaba harcamasını talep ediyorum. Şimdi biliyorsunuz insanların dışarıdan alması gereken bizim egzojen dediğimiz amino asitler, hayvansal proteinlerde bulunuyor. 8 tane egzojen, amino asit, hayvansal proteininde bulunuyor. Ve insanların büyümesini, beslenmesini, kaliteli beslenmesini için belli bir hayvansal proteini alması gerekiyor. Bu bilimsel standartı bir insanın filosuna göre almak e, her kilograma bir gram hayvansal protein olarak tüketilmesi gerekiyor. Yani 60 kiloduk bir insanın günde 60 gram hayvansal protein tüketmesi gerekiyor. Bunu e, hayvansal proteini nerelerden alabilir diye düşündüğümüzde etten alabilir, sütten alabilir, yumurtadan alabilir. E, bu etlerdeki oran 15-20 etken gram protein oranı var. Sütte %3, %4 miktarında, ette %20 miktarında, peynirde biraz yüksek 25 miktarında. Ve bunu çarptığınızda, proteinle çarptığınızda yaklaşık yıllık et tüketiminin kırmızı olarak gelişmiş ülkelerde 110 kilograma çıktığını görüyorsunuz. Ama maalesef Türkiye'deki protein tüketiminde diğer Avrupa ülkelerine göre birazcık farklılık arz ediyoruz. Ben birkaç ülkeye çok fazla rakama girmeden meleyim. Örneğin Fransa'da toplam protein 112 gram günlük olarak tüketilmesine rağmen bunun bu toplam protein içerisinde bitkisel proteinin oranı 36 gram. Hayvansal protein oranı 76 gram. Yani hayvansal protein oranı 167. Sayın Saygılar için son verileri 2008 yılı itibariyle Türkiye'de kişi başına 6.7 kilogram et tüketildiğini, Avrupa ülkelerinde 75 kilogram olduğunu ortaya koyuyor. Yine bir rakamı sizinle paylaşayım. Süt tüketim açısından da ülkemizde kişi başına 17 litre yıllık süt tüketilirken Avrupa ölümünde bu rakamın 110 litre civarında olduğunu görüyoruz bunu neye bağlıyorsunuz yani hayvancılığımız mı çok geri yoksa biz doğru dürüst yitire beslenmeyin bilmiyoruz oranı vermek istiyorum bu oran %67 hayvansal protein top, toplam total protein içerisinde Türkiye'de bu %21 oran yani hayvansal protein tüketimi çok düşük bitkisel protein daha çok tüketiyoruz. Bir kere gelişmemiz için bu proteini almamız gerekiyor. O 4-5 kilogram rakamı kırmızı et için. Yani beyaz eti de korsanız, tavuğu da korsanız, 3 kilogram da şeyi korsanız, ortalama 13-14 kilo, kilograma kadar. Çünkü zaten bunun altında 5 kilogram et tüketimi de yaşamaları mümkün değil. Kırmızı et olarak 5-6 kilogram arasında. Bu bir hem gelir durumu ile ilgili hem kaliteli beslenmemekle yanlış beslenmekle ilgili hem tarım politikalarıyla ilgili zaten bizim hayvancılığa önem vermeyişimizin hayvancılığın e, tarım içerisindeki yerini birazdan bahsedeceğiz ne kadar önem veriliyor gerek e, önem verilmesi açısından gerek bir üretimle hayvan yemi üretim açısından oranları biraz kıyasladığımızda ve verilen destekleri Desteklere Hayvancı sonra geleceğiz verilen destekleri Hı. kıyasladığımızda bunun sonucu olarak da e, hayvancılığın geri kalması nedeniyle e, bu ürünlerin tüketimini azalmak Tabii ki bu da hem beyinsel hem de bedensel fonksiyonlara etki ediyor bir işte, istatistiği daha izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum Türkiye'nin toplam kırmızı et üretiminin 482 bin ton civarında olduğu söyleniyor Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman ise bunun e, Avrupa Birliği düzeyinde et tüketmemiz için de 5.3 milyon ton et üretmemiz gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Açık 4.8 milyon ton yani şu andaki get üretimimizin 10 katı daha et üretmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nde yaşayan insanların düzeyinde protein almamız onlar kadar et tüketmemiz için böyle bir üretme ihtiyacımız var. Bu noktada et fiyatlarının e, son yıllarda son günlerde giderek yükselmesi bizim üretim eksikliğimizde mi kaynaklanıyor? Yoksa Tarım Bakanlığı yetkilerini ifade ettiği gibi bazı spekülatörler e, bizde yeterince üretim var da bu e, bunları e, hayvanları pazara sürmeyerek, kesime göndermeyerek fiyatların sunu olarak yükselmesine neden konuyor? Bu et fiyatları son günde neden yükseliyor? Şimdi son verilerde bizim sığır eti yeterliliğimiz yüzde seksen oranında gözüküyor bu Avrupa'da %101 oranında koyun etinde çok düştük. Koyun miktarımız çok düştük. Yani, Nedeflerinde söyleyeceğim. Bir %60 oranında küçük başta. Avrupa'da %82. Kanatlı etinde artış var. %30-30 bir şeyimiz var. Fazlamız var. Avrupa'da %79 bir olay var. da fazladığımız var. Domuz eti bizde yok. Avrupa'da domuz eti var. Tabii, özellikle bu deri danadan sonra Avrupa'da domuz eti çok arttı yani bugün Avrupa yaklaşık %50-46'lara oranla domuz etiyle karşılıyorlar. Ama bizdeki olay biz daha çok biliyorsunuz koyun ve küçük baş hayvanla, koyun ve keçiyle karşılıyorduk. Koyun ve keçi sayısındaki korkunç derecede düşüş, ben size bir rakam vermek istiyorum. Ee, özellikle bu rakamı da açmıştım. Bakın 1975 yılında 40 milyon nüfusumuz varken 14 Dokta 8 milyon hayvanımız büyükbaş hayvanımız varmış. 60 milyon küçükbaş hayvanımız varmış 41 milyon da kanatlımız varmış. 2006'daki istatistiklere göre büyükbaş hayvan sayımız 10 milyona düşmüş. Koyun sayımız 25 milyondan bakın düşünebiliyor musunuz? Evet yani doğru rakam. milyondan yani. düşmüş. Keçi sayımız 6 milyona düşmüş. Bu 77'de 8 milyonmuş. Bu giderek de düşmekte zaten biliyorsunuz yerli keçiler fazlalık işte merinosumuz var farklı şey pardon kıpkes, bankara keçisi falan var tipinden yararlanıyoruz ama daha çok yerli boyunlukları keçileri ormanda yetişen keçilerin azalmasıyla da çok var. Ama şunu söyleyebilir şey... miyiz? izin verir misiniz? Şimdi şöyle bir pozisyon var, şöyle bir tablo var ortada. Zaten geçmişte de bizim hayvansız üretimimiz yetersizdi. Ama e, giderek hayvan varlığımızda bir düşme var. Yani Türkiye Cumhuriyeti e, geçmişten bugüne kırmızı et tüketimini arttırmak, üretimini arttırmak için tedbir almak yerine bir anlamda hayvancılık sektörünü kendi haline terk ederek e, piyasa koşullarını bırakarak bir anlamda hayvan sayısında çok ciddi düşüş yaşandığı görülüyor. Dediğiniz gibi 1980'de, 80 dört milyon ton milyon civarında hayvan büyükbaş hayvanımız küçük küçükbaş çokun hayvanımız varken bu rakamı 40'ın diye görülür. Yani %50 oranında bir azalma var. Nüfusumuz da yine sizin söylediğiniz gibi o yıllardan bu tarafa illa 60 oranında 60 durumda. Yani nüfusumuz hız artarken hayvan sayımızda ciddi bir azalma görülüyor. Ee, değerli izleyiciler e, şu anda bir müzik arası verelim. Arkasından yine Sayın saygıyla beraber bu hayvancılık sektörünün içine düştüğü sıkıntıları ve bunların tokmaya yansımanı birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. lumas aldırmay gönül aldırmam aldırmak gönül aldırmam gönül aldırma. ağlıdırım almadın duyulmazsın Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma I'm <laughs> a and I'll see you Amen. Radyo Vaks yani tekrar birlikteyiz. Müzik arasından sonra konuğum Sayın Muammer Saygılı ile Türk hayvancılık sektörünün sorunlarını ve yükselen etiyanlarını birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Saygılı, müzik arasından önce e, Türkiye'de yıllar itibariyle hayvan sayısında çok ciddi bir azamların olduğunu ortaya koymuştuk. Bakanlığımızın buna karşı tutumu farklı oldu. E, zaman zaman farklı rakamlar açıklandı. Örneğin Aralık 2009'da 1 milyon 200 bin, 700 bin hayvanın vesile olduğu ve bunların yakında kesime geleceği ifade edildi. Şubat 2010'da bırakım rakam 60 bin olarak açıklandı. Nisan 2010'da 2 200 bin hayvan olarak açıklandı bu kesme hazır hayvanlar diye. Arkasından daha önceleri bizim yeterince vesile hayvanımız var. İthalat yapmamıza gerek yok dememesine rağmen 30 Nisan'daki bir karar namelede et balık kurumuna ithal izni verildi. Burada kamuoyunun kafası karıştı. Yani hakikaten Türkiye kırmızı et açısından kendine büyük ölçüde yeterli bir ülke midir? E, yetersizse bugüne kadar neden tedbir alınmamıştır? E, yeterliyse neden evet. hayvancılık kırmızı et ithalatıyla yükselen et fiyatların düşüne izin Yani bu spekülasyondan kaynaklanıyorsa devletimizin, bakanlığımızın bu spekülasyonları önleyecek gücü yok mudur? Bu konuyu değerlendirseniz değerlendirirseniz. Evet. Şimdi bu e, kesilen et sayısındaki istatistiklerde bazı sapmalar olabilir. Çünkü bunu devlet istatistik müsü özellikle kurban bayramlarında çok fazla kesimletiyoruz biz. Burada deri sayısına göre gidiyor. Kaçak kesim çok fazla. %30, 35, 40'a kadar bir kaçak kesim var. Bunu da ilave etmemiz gerekiyor. Evet, yani bir hayvancılıkta biz 75'ten beri 80'den beri bir gerilemeye doğru gidiyoruz. Bu özellikle yapılıyor yani özelliğin dışında bir tarım politikamızın olmamasından, bir hayvancılık politikamızın olmamasından kaynaklanıyor. Neden özellikle yapılıyor? Ama Şimdi yıllar önce bize dendi ki siz orada Doğu'nun kasabı Manava olun dedi. Bu bize çok alam geldi. Ya yani, bir şey yapmayı dedik alçaltıyı yani, bulduk. Alçaltıyı bulduk ama daha sonra Avrupa baktı elindeki esitokları yükselmeye başladı domuzlar tüketiyor. Çünkü domuzun karkı şeyi de fazladır. E, verimi de, et olarak verimi de, sığırınki gibi değil de sırda %50-48'dir. Bu domuzda %70'e kadar çıkar, %75'e kadar çıkar. Elinde fazlalık oluşmaya başladı. Şimdi e, Avrupa nasıl yapıyor? E, kendi hayvancılığını nasıl koruyor? Ortakların politikaları, ortak piyasa düzeni, dünya ticaret örgütünün baskısına rağmen. Ve e, son derece bu e, ...korumacı bir şekilde hayvancılığını koruyor. Ticaret örgütünün bazen... E, ...karşı çıkmasına rağmen... ...işte yüksek günlüklerle... ...desteklemelerle... ...onlara ayırdığı payla... ...piyasa düzenlemeleriyle... belirli dönemlerde stok yapması... belirli dönemlerde stok piyasa çıkartmasıyla... ...ve ihracatla desteklemeleriyle... ...bunu yapıyor. Türkiye'de... Bu olay bu dönemden itibaren e, ben size şu örneği de vermek istiyorum. Bakın 1948'de bizim e, tüm Türkiye'nin tarım alanlarında %20'si tarım alanları, %50'si çayırmaraymış, %10'i orman, %17'si diğer. 2000 yılında %34'lü tarım, %22'si çayırmara, %26'sı orman, %18 diğer alanlarmış. Şimdi siz de tarımcısınız. Evet Şimdi verimli arazileri biz başka yerlerde kullandık. İşte fabrika yaptık başka şeyler yaptık Toprak Korma Kurumu kararlarını sizler de biliyorsunuz yani olumsuz kararlarını hı hı. ne yaptı bu sefer e, köyde kırda yaşayanlar meraları tarım arazisine çevirmeye başladı ama meralar biliyorsunuz ki diğer topraklar kadar verimli değil taşlık yerlerden de değerlendirebiliyorlar eğer doğuya gittiyseniz ortağın olurlar bu meraları, meraları normal tarım arazisine çevirdiler ama bunlara, buralarda da hayvan yemi ekimi yapmadılar Düşünün bizim e, bitkisel üretim içerisinde hayvan yemi üretimimiz %4-5 noktalarında. Bu Avrupa'da yüzde kadar çıkıyor. Yani kısacası yani, e, anlamında ciddi anlamda üretici desteklenmiyor. De, yani ki, bu, anlamında fiyatların anlamında. De, oraya da gideceğim. Yani bir kere politik olarak buna bakmak lazım. Biz hayvancılığı bir alt tarımın alt sektörü olarak mı görüyorsunuz? Yoksa sürdürülebilir ayrı bir ekonomik sektör olarak mı görüyorsunuz? Buna bakmanız gerekir. İzmir İktisat Kongresini düşünün. O zaman da ara vermişler. İzmir İktisat Kongresinde hayvancılığın geliştirilmesi karar alıyorlar. Ve Atatürk'ün NBI ile Cenevre bağımsız bir veteriner teşkilatı kurulması istemişti. O da o dönemlerden sonra işte İsrail Karantina Mücadelesi Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, işte e, et balık kurumu, deniz stü kurumu, yapı ile ilgili kurumlar kurulmaya başlandı ve bunlar bir anlamda denge sağlıyorlardı. Ama ne oldu? 1980 yıllarına doğru biz 24 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydik. bunu 3-4 milyon doları da Orta Doğu ülkelerine yaparken birden anlamsız şekilde canlı hayvan ithal etmeye başladık. 80'den sonra. Ve gelen hayvanların çoğu adapte olamadılar. Benim kamuda çalıştığım dönemde Örneğin Diyarbakır'a geldi. işte Tayler'e adam öldüler. Bakamadılar, edemediler. Ve daha sonraki yıllarda da et olarak girmeye başladı. Biliyorsunuz 90 yıllarda. Evet geldi. dondurmuş olarak geldi. Ve bereket 96'da bereket demiyorum tabii kötü bir olay ama yani Avrupa'da ve Amerika'da görülen deli dana hastalığı, deli inek hastalı, nedeniyle de bu uygulanmadı. Bir de zaten bizim Avrupa Birliği ilişkilerimize böyle bir teminatımız da vardı. Karşılıklı bir indirime gittik. Bir oradan Onlara belli tavizler verdi ama onların verdikleri tavizler çok düşük. Bizim verdiğimiz taviz de o zaman 1997 98'de yürürlüğe girdi ortaklık anlaşmasında biz e, 19.000 ton değişen oranlarda gümrük vergisi, gümrük vergisi yüksek koruma olarak, mesela siz e, dışarıdan ithalat yaparsanız yüksek gümrük vergileriyle yapmak zorundasınız. Korumacılık şeyi vardı. Ama taviz vererek değişik vergi indirimleriyle 19.000 ton et almaya ve 2000 baş damızlık sığır, bir vergiden şeyden e, gümrük versinden muhab alma tarihli verdik. Biz o dönemde bu tarihli verdik. Onlar bize de e, işte 200 doluk koyun keçi eti almak tarizi verdiler gümrüksüz. Şimdi o günlerden bugüne geldik. Bizim başımıza bir ders zaten. Ve o zaman da düşünün biz hayvancılığımızı yapılan ithalatlarla yurt dışından getirilen canlı hayvan ve şele kurtarabildik mi? Kurtaramadık. Hani talih tekrar tekerrüttü evet, diyorsunuz? Evet tekrar tekrar, tekrar oldu. Ne oldu? Geçen seneyi hatırlayın sizlerle beraber ortak yaptığımız bir süt mitingi vardı hatırlarsınız. Alakız sütünü. Alakız sütünü helal etmiyor mitingi. 2008'de süt fiyatları birden düşünce yem fiyatları arttı süt fiyatları düştü ve yem artık sütü karşılayabiliyor yani <Gülüyor> sütü <Gülüyor> sattığı zaman yemi karşılayamaz oldu. E, düşünebiliyor musunuz? O zamanki resmi rakamlar ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. 280 bine yakın damızlık nüve kesildi gebe hayvan da vardı bunların içerisinde şimdi bu hayvanların kesilmediğini düşünün ara ben geçti 1-1,5 yıl kesilmediğini düşündüğünüz an bunun yarısının erkek olduğunu düşünün. Birazdan hesaplayalım ne kadar bir e, tonluk et oradan gelecekti. Bu niye bu noktaya getirildi onu da söylemek istiyorum. Evet. Yani açığımız var. Sayın saygılı yayın akışı geri kısa bir ara vermek durumundayız. Reklam arasından sonra öncelikli ki alakız sütüne alakılık mitinginin gerekçelerini ve gelinen noktayı tekrar birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Bak, bak, bak, bak. Bax bax aç Sesli Gazete hafta içi her sabah saat 08:30'da ve akşam saat 18:15'te Profesör Doktor Süheyl Batum'un katılımıyla Radyo Ümit Dil ile.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 Radio Max. Radio Max. Hadevaks dinleyenleri Tarım Gerçeği programında Antalya ve Hekim Ürdası Başkanı Sayın Saygılı ile tekrar karşınızdayız. Sayın Saygılı ara vermeden önce anlattıklarınızda ben şu sonuç çıkardım. 1980'li yıllarda Türk hayvancının Çin'e düştüğü sorunlar ve e, sektörün yaşadığı sıkıntıları ve et fiyandatını disipline etmek için terbiye etmek amacıyla başlatılan ithalat programının aslında Türkiye hayvancının ölüm fermanı olduğu ve süreç içerisinde ciddi anlamda sıkıntı yarattığı ortada. Buna rağmen bakanlığımızın gelinen noktada hayvancılığı desteklemek, geliştirmek yerine tekrar ithalatla etkisiyattan düşürmeye kalkışması benzer sıkıntıların gelecekte yaşanacağını işaretini ortaya koymaktadır. Yabancıların ünlü bir deyim vardır. Ee, akıllı insanlar, akıllı toplumlar bir kez yanlış çalışıyorlar, kafaları bir kere duvara vururlar diye tanımlanıyor. Biz acaba kafamızda duvar olmaktan bir seferde kurtulamıyor yani aklımızın başımıza gelmesi için birkaç çöküş sürecini daha yaşamamızın mı gerekiyor diye. Bir ikincisi de siz bahsettiğiniz Alakız Sütü'nü helal etmiyorum mitingi. O mitingde sizinle birlikte biz şeyde, kürsüde konuşmacılık hayvancılık sektörünün ve üreticinin sorunundan dile getirmeye çalışmıştık. O zaman da bize siyasiler, bunlar ideolojik mitikler, Bunlar e, ideolojik amaçla yapılan üret için böyle bir sıkıntısı yok demişlerdi ama süreç iki yıl içerisinde bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Türk sözcüğünün içinde bulunduğu, düşürüldüğü durum bugünkü et fiyattan yükselmesinin de belli ölçüde nedenlerinden birini oluşturuyor. Bu konuda neler söylemek isterseniz? Şimdi biz her dönemde ben e, uzun yıllar süren meslek hayatını 1979'da mezun oldum. O dönemden beri süren meslek hayatında sürekli e, bu e, hayvancılık ve veteriner hekimler odası örnekleri içerisinde çalıştık. O zamandan beri değişik hükümetler geldi. Biz aynı şeyleri tekrar söyledik. O mitingde de söyledik. Bunun sonu eğer bu şekilde devam ederse hayvancılık ithalatına doğru gidecek insanlar hayvanlarını kesecekler bu noktada ithalatın devamında hayvancılığı bitirme noktasına girecekler. Yani o ideolojik bir ses değil üretici bir feryadıydı. Herhalde. Biz üretici ses olmaya çalışıyoruz. O dönemde kesilen hayvanların toplamı şu anda eğer dana olarak kesilseydi bu 50 bin ton yapardı. Biz kaç bin ne kadar alıyoruz? 7 bin ton. 9 bin ton alıyoruz. 23 bin tonu izin alıyoruz. 9 bin ton evet. i̇şte, alıyoruz. Şu anda 9 bin ton alıyoruz. Hı hı. E şimdi onu karşılardınız. Söylediğiniz rakamlar demin söylediğiniz rakamların biz yarısını kese, e hadi üçte birini keselim. hadi 3'te 1'ini keselim 100 bin ton yapar. Madem arz teret dengesi. Şimdi arz varsa e, arz fazlaysa fiyat artar mı? Böyle bir mantık olabilir mi? Olmaz. Tabii. Olmaz. Eğer varsa bir spakülasyon var demektir. Şimdi ette spakülasyonluk olabilir mi? Ette spekülasyonu nasıl yaparsınız? Şimdi hayvanı tutup besleyemerseniz yemiyor çünkü 10.000 10 bin hayvanınız olsa bile büyük işletmeler var 10 binlik büyük işletmeler var 10 bin hayvanı her gün beslerseniz bu her gün belli bir süre geçtikten sonra da fazla en verirsiniz az kilo alırsınız yani bu mantıklı bir olay değil ya da bir işte depolarsınız etinizi depoladığınız zaman spakülasyon yaparsınız etin pahalanmasını sağlarsınız yavaş yavaş şey yaparsınız şimdi nerede bu et çıkması lazım o zaman işte ithalat olayı bilmeme geldi. Geldi başı. Şunu şunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani insanın sağlığıyla direkt beslenmesi ilgili konularda e, sektörün bütünle piyasa kurallarını terk edilmesi zaman zaman bu tür olumsuzluklara neden olabiliyor. O zaman süt fiyatları düşüktü. Üretici haklı olarak isyan ediyordu. Bu şeye bağlı, hayvanların kesilmesine bağlı olarak süt arzında bir darılma meydana gelir. Süt fiyatları bir kısmen yükseldi. Möbü üreticinin toptan mutlu olduğu anlamına gelmedi. Ve az önce sizin söylediğiniz gibi de o zaman izlenen bu yanlış politika bugünki et fiyatlarının ciddi anlamda neden oldu Dediğiniz gibi et balık kurumuna 23 bin tonluk bir ithalat izni verilmiş. Zaten 50 bin tonluk hayvanı kestik o zaman diyorsun. Bunlar kesilmeseydi. Söylediğiniz rakamlar zaten 8 bin ton yapar zaten. Bu sıkıntı yaşanmayacak. Tümcek, e, buradaki dramatik olay daha değişik. Yani e, bizim bu ithalat sonrasındaki ya da bu piyasanın dengesizliğinden kaynaklanan hayvan kesimlerinden gördüğümüz zarar çok büyük. Şöyle ki örneğin herhangi malda, herhangi bir metada eğer arsalet dengesinde değişiklik varsa bunu ithal edebilirsiniz, getirebilirsiniz. Daha sonra o ürün az üretilir, işte az akarsınız. Efendim de piyasa dengelendiğinde belli fiyata gelir arsalet dengesini ayarlarsınız. Ama bunu hayvanda yaparsınız. Bu hiçbir şeye benzemez. Diye benzemez. Siz bir düveği kestiğiniz zaman beş yıl kaybedersiniz. Aynen. Çünkü bunun... Bu fabrikada e, üretilmiyor. Evet. O e, e, bağlı doğum değil. yapabilme zamanı gelmesi, doğum yapması, işte üretime geçmesi, üretimde kullanılması, bundan elde edilen yavrunun büyük kesilmesi, et haline gelmesi beş yıllık, beş yıllık süreç kaybedersiniz. Bir de et ithalatının psikolojik bir şeyi var e, halkımızda. İthalat başladığı zaman hayvancılık yapanlar moralmen çöküyorlar ve hayvancılığı bırakma noktasına geliyorlar. Acaba piyasa ne olacak? Çünkü siz hayvan almışsınız diyelim ki elinizde 5 tane, 50 tane, 10 tane hayvan var. E, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Zaten bahalı, gazetelere, televizyona yansıyan haberler bu alanda üreticilerin ciddi endişe duydukları ve bir, bazı besleyicilerin de fiyatlar çok düştü kendi içerisinde ellerindeki hayvanların evet. büyük bir bölümü kesime gönderdik geliyor yolunda. Senin düşüncen, tarım politikasında 1 milyon ton mısır alıyoruz biz dışarıdan. Soyayı dışarıdan alıyoruz. Tamamı Bakın. da G'de oğlum. Evet, G'de oldu. <gülüyor> ve de kıyam katkı maddelerini dışarıdan alıyoruz. girdilerimiz yüksek. Şimdi yarın bu pazar açıldığında biz bunu nasıl rekabet edebileceğiz? Asıl hayvancılığın önündeki nokta eğer çünkü 95'te biz şey yaptık artık biz Avrupa Birliği yolunda bir üye olarak ülke olarak girdik ve belli şeyleri de kabul ettik. Şimdi siz bu koşullarda girerseniz sektörü düzenleme yapmazsanız örneğin sektöre, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamazsanız uluslararası rekabete sağlayacak politikalar etmezseniz yeterli kaliteli sağlıklı hayvan refahını ön, ön plana çıkartan politikalar gerçekleştirmezseniz yarın nasıl rekabet edeceksiniz bunlarla yani rekabet edemediğiniz süreç içerisinde de e, hayvancılığımız bitecek dışarıdan dediğim gibi bunlar kesilmeye başlarsa ithalatın daha önce çözüm olmadığını gördüm bu devam edecek. İzin verirsen şu spekülasyon konusuna tekrar gelmek istiyorum ben. Şimdi genellikle bu fiyatların yükselmesinden işte üreticinin çok ciddi anlamda para kazandığı, köşeyi döndüğüm rafları ifade edilir. Benim evimde bazı rakamlar var. 2005, 2009 ve 2010 yıllarına ait. 2005 yılında karkas toptan etim fiyatı 9 lirayken bu kıymanın en çok kullanılan üründen bahsediyorum. Fiyatının 11 lira olduğu görülüyor. 2009'da karkas toptan etim fiyatı 11 lirayken market fiyatı, reyon fiyatı 13 lira 2010'a gelindiğinde ise 15 lirayken şeyin, toptan karkasetin e, kıymanın reyon fiyatının 24 lira olduğu görülür. Yani karkasette ciddi bir fiyat değişikliği yokken reyon fiyatlarında, market fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Bu da benim anlayışıma göre üreticiden çok bu işi ticaretini yapanların, aracıların e, bu şeyden, e, spekülatif ortamdan yararlandığını gösteriyor. Bu konuda sizlerin görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Et ve sütle de aynı bu. Ee, bunun tüketiciye ulaşması sürecinde, tüketicinin ödediği fiyatın, örneğin ben rakamla vereyim size, Fransa'da yüzde 57'i, Almanya'da yüzde 64'te, İtalya'da yüzde 66'ı, Hollanda'da yüzde 74.7'si üreticinin eline geçiyor. Nasıl geçiyor? Nasıl? Onu da söyleyeceğim. Yani Kompаратörüm var, birliklerim var, üreticilerim var, evet, var piyasaya müdahale kuruluşlarım evet. var. Nedir bunlar? Nasıl geçiyor? Bu Türkiye'de yüzde 40, yüzde 50. Nasıl geçiyor? Çünkü oradaki birlikler ve kooperatiflerin örgütlenmesi direkt bir tük tükettim aşamasına kadar takip noktasından geçiyor. Biliyorsunuz da Tarım Bakanlığı zoruyla kurdurulan bir takım kooperatif birlikler var. Daha kayıt sistemlerini yapamadılar. Piyasaya müdahale edemiyorlar. Satımları ve alımları yapamıyorlar. Bunlar bu konuda örgütlen, bizden de bunu bekliyorlar zaten. Zaten birliklerin piyasaya müdahale etmesi evet. beklenemez. Onlar kendi ortaklarını... Formak anlamında daha ucuz yem sağlamak ürünler derin anlamda kullanılıyor. Piyasaya müdahale kuruluşları Avrupa Birliği'nde Türkiye'de farklıdır. Geçmişte bize de müdahale kuruluşlar vardı. Örneğin e, bütün toplum hatırlayacaktır. Genel et balık kurum vardı, sütten su kurum vardı, yem sanayi vardı. Evet, evet. Sütten su kurumu kapatıldı, özelleştirildi 92'den bu tarafa 10 yıllık süreç içerisinde yem sanayi kapatıldı. Et balığında 35 tane kombinası vardı. Bunlar 8'e indirildi. E şu anda et balığın piyasadaki şeyi fonksiyonu ancak piyasa verilenlerin yüzde birini kontrol edebiliyor. Yüzde birini kontrol eden bir müdahale kuruluşuyla aynen öyle. Veriyor. Hayır şu anlandım. Bir... Yani piyasayı denetleyemezsiniz. Fiyatı belirleyemezsiniz yani. Bir şey birliklerin noktası belli bir e, sanayici birlikler ve tarım bakanlığı bir üçgen oluşturup ve bir şeyle de şimdi toplumla da meslek odaları da oluşturup belki böyle bir havuz oluşturabilirler. Şimdi buradaki olay nedir biliyor musunuz? Buradaki olay piyasayı kontrol edememektir. Ars kontrol edememektir. Siz ars kontrol edemediğiniz için... ...piyasadaki dengeyi sağlayamadığınız için böyle bir pahalanma oldu. Siz bunu nasıl sağlarsınız? Avrupa nasıl sağlıyor bunu? Stok yapıyor. Yapabilir. Müdahale Artık kuruluşları müdahale var. Müdahale kuruluşları var. Müdahale edebilir. Şimdi böyle bir noktada fiyat arttığı zaman müdahale ettiğinizde düşürebilirsiniz. Ya da süt fiyatları düştüğü zaman müdahale ettiğinizde arttırabilirsiniz. Bu sanayi yine <gülüyor> de, de olabilir. Üreticimin lehine de olabilir yaptığınız. E siz bunları yapmıyorsunuz. Bunlara hiçbir katkı sağlamıyorsunuz. Haydi herkes ne yaparsa yapsın diyorsunuz. Ondan sonra da baktınız a et fiyatları arttı. Hadi ithalat yapalım. Şey de sizce ilginç değil mi bu konuda da piyasada fiyatı dengelemek için etbalık kurumu ithalat izni verirken göründüğü ihale etbalık kurumu yapıyor ama dışarıdan et ithal edecek kurumların çoğunun özel şirkette yabancı şirket olduğu görülüyor. Yani bir ülkeden şirket geldi, Almanya'dan bir şirket geldi ithalat edildi, ihalelerde piyasa koşulları oluşmadığı için yani aslında et etbalık kurumu piyasaya müdahaleler gibi görünmekle beraber yine serbest piyasa kurallarına terk edilmiş az talepten gözünü göre, yurt dışından getirecek ürünlere göre bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani kısacası 1980'den bu yana bir anlamda dediğiniz gibi çiftçinin ürününün değerlendirmesini sağlayacak, malın değerlendirmesini sağlayacak, müdahale kuruluşları kapatıldı birebir. Bir planlı programda yürütülen bir politika çerçevesinde. Arkasından yine hayvancılığın ayakta kalmasını sağlayacak olan destek yer kesildi. Meralarımız şu ya bu şekilde elden çıkarıldı. kullanım hale geldi. Yine arkasından yem bitkene yeterli destek verilmediği için üretici hayvanlı besleyemez hale geldi ve piyasaya süt sektörünün özellikle yabancı firmaların girmesiyle üreticinin daha çok aracının bu paketli piyasaya raflara süren, marketlere süren firmaların para kazanma tanıklı gittik ve bu süreç Türk hayvancının bu noktaya gelmesine kadar dayandı, geldi diye düşünüyoruz. Bir şey daha ifade etmek isterim. Bu ölçüde Antalya'yı da ilgilendiriyor. Belki bazı bize kılacaklardır ama ee, aslında Türkiye'de meracılık anlayışı değişti. Geçmişte meracılık köylülerin gidip yazın yerleştikler, hayvanların besledikler anlardı. Şimdi meralar ise sahilde olan e, ilçelerin, köylerin kentlerin, yukarıda yazlık ev yaptıkları gidip oraya e, taşıma suyla yaşadıkları e, serin serin yazları geçirdiği bir alan da oluştu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ötenler, kimdir, <gülüyor> <sıfırı>? Şimdi <gülüyor> 1990'de merak kanı çıktı biliyorsunuz. Evet. Merak kan amacını okursanız ben sonunu yazdım buraya e, onu okuyayım size. Amacı diyor Mera Kağan'ın anlatıyor işte Meraları yaylakları korumak etmektir şudur budur falan diye. Sonucunda da son cümlesi şöyle, gerektiğinde kullanım amacının değişikliğini sağlamak diyor değişmesini sağlamak. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Mere karnında <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? Bu değişikliği sağlayacaklar. İşte köy adası yapımından tutun da turizme kadar, turizm bakanlığına kadar 6-7 tane kamu kuruluşlarına işte milli eğitime kadar e, 6-7 tane etki edecek e, ve bunun mera alanından çıkaracak şeyler sağlayacak. Bu amacında var. Amacında böyle olduğu zaman hayrancılığına bakış olurum. Yani çok basit bir piyasa düzenlemesiyle Ars dengesiyle bu iş halledilebilirdi. İlla bu 19 bin ton et alınacaksa bu şekilde yapılmamalıydı. Dediğiniz gibi işte spekülasyona neden olacak bir şekilde bir ihale açılması sonuçta kendileri de iptal etmişler. 10 günlük süre verdiler falan. Bu noktaya gelinmemeliydi. O da şüpheler uyandırdı tabii kamuoyunda acaba niye böyle yapıldı diye. Bu belki 19.000 bin ton etfelerimiz almıyorduk. Doksan altı BSI'den sonra yasak koyduk. Birçok ülkeye şey yaptık. Şimdi bir et yine de et fiyatlarının artmasının nedeni şu. Biz Avrupa Birliği'nin standartlarında sınır noktalarını bazı denetlemeye girdik. Ermenistan'dan çok fazla kaçak et giriyordu bize. Kaçak hayvan giriyordu. Şimdi sınır noktalarının denetimiyle de bu da engellendi. Koyun varlığımız düştü koyun varlığımızın işte doğudaki terör olaylarına da bağlı işte tanları yerleştirdiler oradaki e, koyunla küçükbaş hayvanla uğraşanların sayısını da zannattı ormanlarda keçiler ormana zarar veriyor diye e, kesilmeye başlandı işte Antalya'nın en çok keçisizlikle yapan toroslarda e, Antalya'nın bile keçi varlığı maalesef çok çok aşağılara düştü e, Tabii ki bu e, küçükbaş hayvandaki düşüş Piyasayı etkiledi. Bunu arttırmak için önlemler alacaksınız. Piyasayı müdahale edecek önlemler alacaksınız. Bunları aldığınız zaman zaten siz bunları yaşamazsınız. Çünkü panikleyen e, çiftçi ve köylü hayvanlarını kesecektir. Biz aynı sıkıntıyı bu sefer dışa bağımlı olarak e, gıda hayvansal ürünlerde hayvansal hayvan et gıda et ve hayvansal ürünlerde mamul ürünlerinde dışa bağımlı ülke olarak gelmeye adayız şu anda. Sayın saygılı söylediklerinizden şu sonucu çıkarıyorum. İthalatın kısa süreli et ürünlerinin fiyatlarının düşmesinde bir kısmi etki yaratsa da uzun vadede Türk hayvancılığını çok ciddi anlamda zarar vereceği sonucu ortaya çıkıyorum. Veteriner hekim olarak hayvansal sağlıkla ilgili uzman kişi olarak geçmişte 1980'lerden sonra Türkiye'de ithalatın serbest bırakılmasıyla o yıllarda Avrupa'da dünyada patlayan deli dana hastalığının arkasından da 1998 yılında Türkiye canlı hayvan ithalatını yasaklamıştır. Evet. Bugün canlı hayvan ithalatının serbest bırakılması bugün Türkiye'de olmayan birçok hastalığın, hayvan hastalığının Türkiye'ye bulaşmasına ve bunun maliyetinin bize katlanarak dönmesine neden olmaz mı? Çünkü biliyorsunuz hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek çok ciddi anlamda kaynakların kullanılmasını gerekmektedir. Yani bunu sadece bir ahırda, bir işletmede bulaşmış ve orada zarar olarak değerlendiremeyiz. Bugün Trakya'da bu anlamda ciddi anlamda paralar harcanıyor ve gelecekte Türkiye'ye bu tür hastalıkların bulaşması durumunda Türkiye'nin milyar dolarları ifade harcayacağı, kullanacağı ifade ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elbette tabii. Yani böyle bir ithalat yapıyorsanız riski gözü arıyorsunuz ve çok iyi denetlemeniz lazım. Özellikle e, hastalıklar yönünden, bulaşıcı hastalıklar yönünden ithal edeceğiniz hayvanların çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Çok iyi kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bizde bu tür kontrolleri yapacak laboratuvarlar var ama referans laboratuvarı olarak kabul edilebilen laboratuvarların sayısının artması gerekiyor. Kalıntı kontrollerinin yapılması gerekiyor. İşte deri dana yönünden kontrollerini eğer Avrupa çünkü bazen bakıyorsunuz bir Avrupa ülkesi olmayan bir ülkede Avrupa'dan alıp kendi kendi size getiriyor. Şey ne diyorsunuz? Amerika'dan getirecek bir hayvanın 30 günden önce buraya ulaşamayacağı söyleniyor. Yani 30 bilmiyorum. gün 60 gün gemide seyahat eden bir hayvanın da sağ gelemeyeceği, onun şu ya bu şekilde çeşitli hastalıklığı, maruz kalacağı söyleniyor. Bu e konuda bir düşünceniz nedir? hayvanda değişik hastalıklar çıkabilir. Ee, yani eğer hayvan strese giriyorsa insan içinde böyledir. Ee, belli bir hastalığı da varsa yoksa bir de... Veya belli, işte belli bir kilonun altında ya. olmayacak deniyor. Örneğin Amerika'da, Kanada'da, Brezilya'da nereden aldıysanız bu hayvanı ülkediniz belli bir kilosu var. 30-45 günlük okyanustaki gemi seyahat sırasında bu hayvan zayıfladığında Türkiye'ye geldiğinde aynı kilo tutmasa geri mi gönderecek? Ne yapacak bundan? Evet öyle olması lazım. Yani eğer sizin de efrafınız varsa eğer oradaki eminlenme ve bakım iyi yapılmışsa bunu geri göndermek zorunda kalacaksınız geri göndermek zorunda kalacaksınız uygularsanız Türkiye'de nasıl uygulayın canlı hayvan ithalatının Türkiye'de görünmeyen e, bir uzman olarak hangi hastalıkların Türkiye'ye bulaşması riski vardır nelere yol açabilir gelecekti bizim açımızdan yani o aldıkları ülkelere göre şimdi bunlar biliyorsunuz her ülkenin e, bülten, dünya bültenleri de sağlık bültenleri de yayınlanıyor o ülkelerde bulunan hastalıkların ne olduğunu bilebilmek gerekir Avrupa'da BSE vardı, dana vardı ve o ülkedeki bültenlere bak, o hastalıklara göre zaten ağrı olması gerekiyor örneğin işte Blue Ice var işte bir Serilla var bunları tek tek kontrol ederek muayene ederek yapmak lazım ama biz şimdi kendi bir bağımsız veteriner teşkilatımız olmadan böyle bir işe gidiyoruz. Yani Bizim kısacası biz yirmi bin tane... Veteriner laboratuvarlarının araştırma kelimesini kaldırmak istedik. Bir tek ettikte kaldı. Eğer sizin bağımsız bir veteriner teşkilatınız yok ise, zaten Avrupa Birliği direktifi de bu. Siz veteriner örüntü, veteriner çerçeve kanunu çıkartacaksınız diyor siz özellik vermezseniz, bağımsız bir teşkilat halinde yapamazsanız bu hastalıkları önleyemezsiniz kontrol edemezsiniz zaten. Evet. E bu da, da ayrı bir risk. Yani bu sıradaki yani. Türk hayvancılığı gelecekte çok ciddi risklerle karşı karşıya gelebiliyor. Bu önlemleri almaktanız yapamazsınız. Evet, evet. sayın dinleyiciler bir müzik arası daha vereceğiz. Müzik arkasından sonra e, konuyu toparlayarak son ithalatla ilgili gelişmeleri ve e, Türk hayvancılığının kurtarılması için neler gerektiğini özetleyerek programımızı tamamlamaya çalışacağız. Evet sayın tekrar birlikteyiz. Sayın saygılı yaptığımız sohbette et fiyatlarındaki yükselişin aslında e, Türkiye'de yıllardır uygulanan yanlış tarım politika hayvancılık politikalarından kaynaklandığı sonucuna vardık. Yapılması gerekenin sığır ve koyun ısl ıslah edilmesini, ucuz yem temini yapılarak hayvancılığın desteklenmesini, süt hayvancılığına destek verilmesini, et balık kurum ve sek gibi piyasaya müdahale kuruştan tekrar devreye sokulması gerektiğini, yem bitkiler üretiminin artırılmasını. Devamlı desteklemelerin bütçedeki payının artırılarak onun da olan payın en az %50 seviyesine çıkarılmasını, hayvancılığın ayrı bir sektör olarak görüp değerlendirilmesini, üreticiyi emeğiyle geçinir hale getirecek, tüketimi sağlıklı beslenme sanatı bir politikanın devreye sokulması gerektiğini söyledik. Tarım Bakanlığı bu fiyatlar indirmek için et balık kurumu aracıyla ithalat yapmaya kalkıştı. Yapılan iki ithalatı da durduruldu. İki ithalatın durdurma iptal edilmesi gerekçesi de piyasa koşullarının oluşmadığı gerekçesi Piyasa koşullarına göre bir ithalat yapılırken eğer bunların koşulları oluşturulamamışsa, düzgün planıysa, burada yönetimsel bir zaafın olduğu ortaya çıkar çıkardı. Sayın saygılı kuramımı katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Fakat programı kapatmadan önce son bir sorum var. Bugün etbalı kurun başında bir mimar bulunuyor. Orada bir üretilen ekim ve ziraat mühendisliğinin bulunmaması bu piyasa fiyatlarının oluşturulmamasında veya ihaleden iptalinde veya hayvancılık politiklerinin bu noktaya gelmesine bir etken midir? Bu konuyu düşünüyor e Doğru düşünüyorsunuz, evet doğru, doğru düşünüyorsunuz. Örneğin çok basit, tüketicideki KDV oranı bile %8'den düşürülse bir rahatlama olur. Bakın, gayri sahipin millihasta içerisinde %11-112 olan pay e, genel bütçeden tarım ağaçını desteklenen %7 yani yüzde bu, bu, bunun içerisinden hayvancılığa desteklenen pay daha da düşür. Sayın e Yani teşekkür da, ediyorum. Avrupa da %40'larda biliyor musunuz bu? Yani süremiz şey içerisinde e, bu, bu şeyle hayvancılık nasıl rekabet edecek? Sizden özür diliyorum. Neyi süremiz tamamlanmak üzere e, sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Bugün insanlarımızın dengeli sağlık göstermesini istiyorsak ciddi bir hayvancılık politikamız olması gerekiyor. Bu politikanın yanı sıra da bu iş yönetilen insanların uzman kişilerden, en insanlardan seçilmesi evet. gerekiyor. Evet. İşi uzmanlığa devre edilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde piyasa kurallarına göre inişli bir çıkış yapabiliriz. Biz bu sorunlar çok daha tartışmaya devam ederiz. Evet sayın dinleyiciler, bir e, tarım gerçeği programında tarımın içinde bulunduğu sorunları gerçeği ama sadece gerçekleri tekrar tartışmak, konuşmak üzere huzurunuzdan saygı ve sevgilerimden diyorum. hoşça Hoşçakalın diyorum.